Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında konuğumuz Hikmet Hükümenoğlu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bu Hikmet Hükümenoğlu ile ikinci programımız. Hikmet Hükümenoğlu uzun yıllardır edebiyatla uğraşıyor ve kendisinin kar kuyusu, küçük yalanlar kitabı, 47 numaralı kamera... Ben yine dört diyeceğim. Ben de dört demeye artık gayret ediyorum. <gülüyor> dört ve en son olarak da geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlanan Körbur'un adlı bir romanı bulunmakta. İlk programımızda daha çok Hikmet Hükümenoğlu'nun edebiyatının belli başlı özelliklerinde... ...den bahsettik. Şimdi bu programda e, henüz çok yeni olduğu için biraz Körburun'a odaklanmayı e, düşünüyoruz. Şimdi ilk programda da konuşmuştuk işte bu gerçeklik, tarih algısı, hani öğretilen tarih, böyle bir illüzyon yaratma, belki hani tarihin kendisinin yaratılan bir illüzyondan ibaret olması. E, şimdi Körburun okumayanlar için 1960'lardan 90'lara kadar ee, ...gelen bir süreci... ...anlatıyor bize... ...biraz böyle şey... ...daha önce sen bunu şeyde de denemiştin... ...yani Küçük Yalanlar kitabında... ...bu 1930'lar... ...biraz bu şeyi merak ediyorum... yani ...30'lardan niye böyle bir 60 ve 90... ...ne kadar bir getirmek istedin... Ne, ...neden bu hikaye 90'da bitti... E, 90'da bitmesi tamamen e, romanın bir noktada bitmesi gerektiğinden kaynaklanıyor Hı. aslında kendimi bıraksam 2000'lere 2010'lere günümüze kadar gelirdi ama hem kitaptaki karakterlerin öyküleri o noktada sona erdi e, kronolojik olarak e, hem de artık 3 nesil anlatıyorum romanda 4. nesile geçmek istemedim. Zaten kayboluyor. Kayboluyor yani. karakterler. Hı hı. E, o kitap o noktada e, öyküsünü bitiriyordu. Dolayısıyla 90'larda bitti. 60'larda başlamasının çok bir bir sebebi yok ama romanın şöyle bir e, izliği var kurgusunun. E, tarihin böyle önemli travmatik dönüm noktalarında hı hı. dan o izleri takip ederek devam ediyor. Dolayısıyla 60 darbesiyle başladım. Hı hı. Ee, işte üç tane darbe dönemi Hı -hı. artı iki tane Rum sürgünü Hı -hı. ve 1955 6 7 olayları. Hı -hı. Ee, bunlar hani birebir kitapta hepsi yer almasa da üç dört tanesi yer alıyor. Hepsinin izi var. Evet. Ee, evet. Arka planda onlar e tarihi olaylar o travmatik olaylar sanki hani geri planda bir yan karaktermiş gibi e varlığını hissettiriyor. Evet. Tarihi bir roman olmasa da bu. Tabi yok izi var hikayesi i̇zi var. sanırım önemli bir şey. Çünkü hiçbir zaman biz gerçekten hani o şeylerin öne geçtiğini, olayların öne geçtiğini görmüyoruz ama... ...olayların bıraktığı izleri İz. mesela seneler geçse de onlar yani bir kahramanlar aslında... Bildikleri halde bazen unutmayı tercih ediyorlar ya da hatırlamamayı tercih ediyorlar. Fakat o iz hep var. Romanın genel olarak atmosferinde de bu var. Yani 60'lardan 90'lara kadar hep bu yani neredeyse e, böyle ben okurken şey hissettim. Hani bir anda böyle bir e, herkes o kadar gergin ki aslında romanda. Çok gergin. Bütün karakterler çok gergin. Hiç kimse rahat değil. Ve böyle bir şey olacak ve... ...hani bir patlama olacak gibi hissediyorsun... ...ve hani şeye dönüşüyor... Hani ...Küçük Yalanlar kitabındaki bitmeyen kitap gibi... ...sonunda herkes kayboluyor... ...yani o gerilimin... ...aslında kimse o travmayla baş edemiyor... ...yani böyle bir sorun var... ...hani bizim o işte hep konuştuğumuz... ...tarih hikayesi gibi... ...hani yüzleşmiyor aslında kitapta... ...hiç kimse hiçbir şeyle... ...yani yüzleşmemek için de kaçmayı... ...tercih ediyor... ...hani biz bunu şey diye de düşünebiliriz... ...hani kaçarak... ...kendiyle baş başa kalarak yüzleşmeyi deniyor... Ya da işte bunu, bu, bunu bulmanın yolunu sorgulamaya çalışıyor gibi düşündüm ben yani bilemiyorum. Ee, çok güzel tarif ettin. İçinden kör bununla ilgili cümleleri çıkarırsak aslında şu anda günümüzde yaşadığımız ruh halini tarif ediyorsun. Tabii, evet. Ee, hepimiz o kadar gerginiz Hı -hı. ki o kadar evet. patlamaya hazırız ki sanki bir şey olacak patlayacağız ve rahatlayacakmışız gibi beklenti içerisindeyiz evet. ama... ...her başımıza gelen şey... ...bir öncekinin... E, ...bizde bırakıp tekrar ediyor. Yani. Bir öncekini unutuyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve daha kötüsü olamazmış gibi... ...olamazmış gibi Hı -hı. düşünürken... ...bir sonrakinde yine daha kötüsü oldu diyoruz. Evet mesela senin... ...çok özür dilerim. Bu sıfır yani dörtteki... ...yani atmosfer... ...şey işte orada böyle... ...kötü olaylar var işte yağmur... ...asit yağmuruna dönüşmüş... İşte ...insanlar yağmura çıkamaz hale gelmiş falan... ...hani tabii onun da çok tartışılacak... ...boyutları var işte bu metafor mu... ...niye böyle oluyor onları da tartışabiliriz ama... ...hani o bütün... ...karanlığına rağmen o kitap çok karanlık... bir ...kitap dingin bir atmosferi var... ...yani o kadar korkunç şeyler... ...olurken dünyada... ...fakat kör burunda böyle... ...daha rahatsız edici... Evet, ...sürekli bir rahatsızlık... hani ...ve hani o rahatsızlık... ...yani bilerek mi yaptın onu Sanırım bilmiyorum. Sanırım şöyle o... E, ...dörtte kötülüğü... ...bizim dışımızda süreel... ...fantastik bir oy olarak... E, ...ona Hı -hı. bir beden verdim. Evet. Orada bir varlık o... ...adını koyamadığımız, bilmediğimiz Hı -hı. ama gerçek bir dünyada... ...olmayan sadece romanın evreninde var olan... ...bir varlık metafor da olsa... ...orada evet. hani bir Hı -hı. E, fiziksel... ...varlığı var onun. Evet. Dolayısıyla... ...belki o yabancılaşma hissiyle o bizi o çok rahatsız etmiyor... ...sonuçta bu fantastik oylar... ...aramıza bir mesafe koyuyor... Bu romanda Körbur'un ise o tamamen insanın içindeki kötülük ve hepimizin içindeki kötülük. Yani sadece tek bir karakterin içerisindeki mutlak Hı -hı. kötülükten bahsetmiyorum. O klasik romanlardaki iyi karakter, kötü karakter ayırımı yerine... Hı -hı. ...bütün karakterlerin iyi tarafları var, kötü tarafları var. Gerçek hayatta olduğu gibi. Ve e, kitabın en kötü yerlerindeki, en rahatsız edici yerlerindeki e, insanların yaptığı kötücül davranışlar... ...kötü hareketler aslında belki hepimizin yeri geldiğinde yapabileceğimiz... O durumda kendimiz o, o ortamda o insanların arasında bulabileceğimiz hı hı. derecede bize yakın bir kötülük olduğu için belki daha fazla rahatsız ediyor. Evet mesela yine bu hani e, kar kuyusunda da vardı e, kökenle bir sorun yani bunu e, aile yani anne de problemlik burada da öyle yani çok problemli anneler... Yani sen problemli anneleri seviyorsun. Problemli evet. anneleri seviyorum. Problemli babalara <gülüyor> geçiş yaptım artık kör evet, burunda. Evet kör burunda tam da o diyecektim. Anneleri çok fazla yüklendim diye babalara biraz geçtim ama tabii ki mutlaka problemli anneler var. Aile, Hı -hı. problemli karılar ve kocalar da var. Evet. Genelde galiba aile kurumuna karşı çok Hı -hı. sıcak hisler beslemediğimi ben de <gülüyor> yazdıklarından <gülüyor> yola çıkarak söyleyebilirim. Yani aslında şey biz yine bu programda bu aile ve aile hikayesi ve kötücülüğü çok konuşmuştuk. Hatta bir yazarımız aile bütün kötülüklerin anasıdır. Ne kadar güzel söylemiş <gülüyor> ee, kim söylediyse. söylemiştim. Yani sanırım bu travmatik bir e, hikaye anlatmak gerektiğinde hani o ilk programda konuştuğumuz edebi araçların silsile halinde kendisine doğurması gibi... Yani bu travmatik bir hikaye olduğunda da bu köken meselesi ve hani bunun e, ne diyeyim meşru ve kurumsallaşmış şekli olan aile de ister istemez e, bu işin içine katılmayı mı getiriyor? Elbette bir de ailenin bize ilk doğduğumuz andan ya da doğduğumuz andan demeyeyim de bilincimizi kazanmaya başladığımız andan itibaren aileyle ilgili öğrendiğimiz şey aile içinde olan şey aile içinde kalır. Hı hı. Yani herhangi bir kötülük ya da herhangi Bizi rahatsız eden bir şey oluyorsa da o dışarıya sezdirilmez, aile içerisinde kalır. E bu tabii e, bir adım dışarı çıkarsak hani bütün tarih bilincimizi, bütün toplumsal evet. travmalarımızı tarif eden bir e, yapı. Evet. Dolayısıyla o mikrokozmozda onu incelemeye başladığımız zaman aile çok güzel bir... E, ...şey sağlıyor... ...küçük bir laboratuvar gibi... ...bir de somutlaştırıyor yani... E, e, ...içinde aile olmayan bir roman yazmak... ...zaten aslında belki de pek Hı -hı. mümkün değil... ...yani aileyle derdi olmasa bile yazarım Hı -hı. ...mutlaka insan işin içine girdiği zaman... ...mutlaka bir aile giriyor... ...çünkü toplumsal yapımız o... Hı -hı. ...aile hayatında yaşıyoruz... ...işte evet ama bunu bir kökenle... ...bağlantılı hale getirmek yani... Ben ...genelde evet ailenin... ...karanlık taraflarını... E, Hı -hı. ...iletişimsizlikle... ...dolu taraflarını... E, ...insanların birbirine hasar verip hasar verdiğini... ...fark etmeme... Hı hı. ...ve o hasara istemeden de olsa devam etme... Hı hı. ...ya da hasar gören tarafın... ...bunu dışarıya sezdirmemek adına... ...içine atması ve senelerce o travmayla yaşaması... Hı hı. ...sık sık kullandığım motifler. Evet... E, ...şimdi yine ikinci bölüme geçmeden önce... ...bir şarkı çalalım istersen... ...bugün ne çalalım? E, bu sefer... Çok sevdiğim aslında gene bir önceki romanımda geçiyordu ama o romanın kimliğinden bağımsız olarak da çok sevdiğim bir şarkı. Junmiyake diye bir Japon sanatçının bir eseri. Turnback şarkının adı. to speak right out Oh yeah I was to stare right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 to get right in and drift oh. Turn love into the wind. If we turn right, rain on our skin. Take separate trains. Begin again. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncel edebiyatında bugün konumuz Hikmet Hükümenoğlu. Şimdi Hikmet Hükümenoğlu ile bu ikinci programımızda daha çok Kerburun adlı son romanına değiniyoruz. Şimdi biraz bu tarih gerçeklik bilincini konuştuk. Yine ilk programımızda senin eserlerinde böyle metaforlar kullanmak edebiyatında metaforlar kullanmaktan hoşlandığını. Ee, ...söylemiştik. Şimdi aslında kör ...kendisi de bir metafor. Evet. Yani hani bu kadar... ...burnumuzun dibinde ama... ...kör. Yani görmediğimiz, görmediğimiz bir, şey, bir... ...ada. Görmediğimiz bir ada ve bir... Onu, ...ada yani burası. E, okumamış olan okurlara biraz anlatayım... ...onu. Hı -hı. Kısaca bu kör burun... E, ...normalde dokuz tane... ...olan prens adalarımızın onuncusu... ...büyük adanın da gerisinde... ...İstanbul'a, sahile en uzak... ...ada... E, Sadece iki tane vapur seferi var, bir sabah, bir akşam. Dolayısıyla gidip gelmesi çok zor. Turistlerin pek rağbet ettikleri bir ada değil. Dolayısıyla sadece kendi içinde, kendi ile kapalı bir ortam. Ama onun dışında da normal bizim tanıdığımız, bildiğimiz İstanbul'un e, komşu adalarının karakteristik özelliklerine sahip bir mekan. İstanbul'un hem dibinde hem İstanbul'dan soyutlanmış kapalı bir ortam. Evet. Şimdi bir de bu romanda senin daha önceki eserlerinde daha böyle ne hani diyeyim bariz bir şekilde görünmeyen başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu devrimci bir kadın var bu romanda. Aslında çok arka plandaymış gibi görülmesine rağmen mesela ben şey diye düşündüm kendi adım. Aslında romandaki en tesirli karakter. Evet. Yani bir baş karakter değil. Ama öyle bir etki bırakıyor ki neredeyse hani o etki sonucu bütün e, yani karakterlerin hayatının şeyi belirleniyor. Kaderi belirleniyor evet. onun yaptıklarıyla. Bir bunu merak ediyorum yani niye bir devrimci ve sevimsiz bir devrimci kadın yani öyle çok şeyde değil. Hani e, sevilen bir karakter değil. Sevilen bir karakter değil. Bir bu ikincisi de neden böyle arkada e, bırakıp onu etkisini... ...daha öne çekmeyi planladın. Genel iki... ...sondan başlayayım soruna. Hı hı. E, genel olarak zaten romanda yapmak istediğim şey oydu. Genel bu tarihteki... Dediğim, ...demin konuştuğumuz travmaların... ...arka planda kalması... ...o travmayla birebir ilişkisi olmayan... ...o olayların kıyısından, köşesinden... ...geçmiş, dolaşmış insanların... ...hayatında nasıl bir iz bıraktın... ...onların hayatlarının, hı hı. onların kaderlerini... ...senin söylediğin gibi nasıl belirlediğinin... ...üzerinde durmak istiyordum. Dolayısıyla e, bahsettiğimiz travmalarda darbeler 3 tanesi hı hı. E, dolayısıyla o darbelerde de en çok e, hasar görmüş en çok travma yaşamış e, insanlar arasında devrimciler yer alıyor dolayısıyla onların hı hı. kitaptaki karakterlerden biri olması çok e, kaçınılmazdı zaten hı hı. E, ama ön planda olmasını da istemedim o karakterlerin çünkü o hayatı o olayları anlatmak istemiyorum bir darbe hı hı. romanı da değildi benim yazdığım başka çok daha uzun bir döneme yazmış bir romanın içinde bir bölüm o Hı -hı. Ee, orada o büyük bir roman içerisinde küçük bir bölüm halinde darbeyi anlatmak ya da, da o devinci insanların hayatını atmakta onlara haksızlık olur gibi geldi. Dolayısıyla o karakterin kızının e, öyküsü benim ilgimi çekiyor. Hı -hı. Annesiyle sorunları olan bir e, kız bu ve annesinin bir takım tercihleri, seçimleri, annesinin başına gelenler kızın hayatını ne şekilde etkiliyor? Onun... ...hayatını nerelere sürüklüyor... ...onun kaderi ne kadar belirliyor... ...kız bu kader kendisi için biçilen... Hı -hı. ...elinde olmadan ona... E, ...üzerine bir yük gibi kalan... ...kaderden kurtulabiliyor mu, kurtulamıyor mu... Hı -hı. ...bu romanda benim gibi çeken kısım... ...oydu... E, ...çok sevimli bir karakter değil... ...anne, devrimci kadın figürü... ...bu hani... E, ...herhangi bir şey işaret etmek için ya da herhangi bir şeyin... ...altını çizmek için özellikle öyle bir tercih... ...yalmadım ama yani... Devrimcilerin arasında da mutlak Hı -hı. iyiler ya da mutlak kötüler yok. Bütün insanlar da olduğu gibi, bütün insanların Hı -hı. zaafları ve kötü tarafları ve iyi tarafları olduğu gibi. Hı -hı. E, Seher Hanım'ın, Seher Hanım'ın neyi pardon, Burçak Hanım'ın da, Seher'in annesi Burçak Hanım'ın da iyi tarafları var, kötü tarafları var. Yaptıkları kötülüğü de zaten ya da kızıyla arasındaki ilişkinin kötü olması da kadının kötü bir kadın olmasından kaynaklanmıyor. Ama aynı sevimsizlik erkek de, de var. Yani. O çok, o öyle evet. bir şekilde var. Evet, o da yani neredeyse şey gibi, hani bu Masumiyet Müzesi'nde 70'lerdeki devrimciler hiç yok diye mesela öyle bir getirilmişti. Yani onu söylemek istemiyorum ama romanda iki tane devrimci var ve ikisi de çok sevimsiz. Ee, bir tanesinin ötekinden daha sevimsiz olduğunun altını çizmek isterim. Hı -hı. Erkek karakter diye bahsettiğimiz e, gerçekten sevimsiz evet. ve hiçbir e, takdir edilecek ya da Hı -hı. empati duyulacak tarafı hemen hemen olmayan karakterlerden biri. Hı -hı. E, ama tabii ona da ne kadar devrimci diyebiliriz o da bir evet. tartışma konusu. O da evet. devrimci olmayıp e, Hı -hı. sadece o ortamda. Kendini hı hı. o insanlarla ilişkilendirmiş ve o şekilde belki önemli görmek için e, bir takım hareketlerin içerisinde bulunmuş ama aslında gerçekten hayat görüşü olarak, e, siyasi duruşu olarak ya da cesaret olarak öyle bir kimliği olmayan bir karakter. Hı, zaten onu da şey eleştiriyordu işte e, yani bir küçük bir kız. Evet. O da ona hani çok kızıyor hatta annesi de bir kızıyor. işçi evet. ve diyor ki böyle değil yani bir devrimci böyle olmaz, olmaz. bu hı. şekilde böyle tembel hımbıl. ...olmaması gerekiyor gibi. Sadece tembellik, ımbıllıktan çok karaktersiz... ...şahsiyetsiz bir adam o. Ee, dolayısıyla... ...yani devrimci dediğimiz zaman... ...zaten aklımıza gelecek olan insan... ...benim için e, o Hı -hı. karakter değil. Belki senin tarif ettiğin o küçük kız... ...ve onun işçi annesi. Evet. İşte bu da şey gibi... ...mesela hani o... ...ilk baştan beri bahsettiğimiz... ...bu illüzyon gibi. Ee, ve o illüzyonun içinde... E, Nasıl anlatayım bu illüzyonun içinde bazı gerçeklikler e, görünmemek zorunda. Yani... Çünkü kendi kendimize biçtiğimiz bir takım öyküler var bir takım karakterler var kendi kimliklerimizi bir öykü şeklinde kuruyoruz hı hı. ve o öyküye biz e, inanmak zorundayız o öykünün bir öykü olduğunu gerçek olmadığını bir kurgu olduğunu kabul etmek zorunda kaldığımız anda bütün kimlik algımız bozulacak. Hı hı. E, o güne kadar yaptığımız her şey bütün hatalarımız korkunç bir şekilde ortaya çıkacak. Bütün e, hı hı. varlığımız belki tehlikeye düşecek. Kitaptaki karakterlerin hepsinin e, o kendi öykülerine, kendi ilüzyonlarına, kendi kurgularına sıkı sıkı sıkıya bağlanmalarının sebebi o. Hı hı. Kimlikleri evet, bu. Bunun... İllüzyonlara bağlanmaları. Evet. O çünkü illüzyonun ilüzyon, da ilüzyon olduğunu kabul etmemek. Demin evet, onu, çok güzel tarif ettin onu. Evet, Onun bir illüzyon olduğunu zaten kabul hı ettiğin hı. anda o büyük ...birdenbire çöküyor hı hı. E, ve gerçeklik kimlik algısı her insanların tamamen sekteye uğruyor. Evet, e, maalesef bu programımızın da sonuna geldik. E, Hikmet e, çok teşekkür ederim. Ben çok çok teşekkür programdır. ederim. programdır, bizim nesin e, ve e, buradasın. Bugün de kör burunla Evet, bugün de hatta geçen programda başladığım bölümün devamını okuyayım. Birazcık daha okurların merakını cezbederiz belki. Peki. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bu programda da bir önceki programda okumaya başladığım pasajın devamını e, okumak istiyorum. Hayri'nin bisikleti hem eşsizde hem de kör burunda çok işe yarıyordu. Üzerindeyken kendini krallar gibi hissetmesi gerekirdi. Ama çoğu şeyden olduğu gibi ondan nefret ediyordu. Bunu dayısına söylemeye cesaret edemiyordu ama nefret ediyordu işte. İstanbul'daki muhallebi evlatları 18'ine bastım otomobil sürmeye başlarken Hayri alelade bir bisiklete bile sahip olamıyordu. Kıçında arabası olmayan sırf keyif için bin, binilen bir bisiklet. Bisiklete gelene kadar başlarını sokacak bir evleri bile yoktu. Anasıyla birlikte dayısının ve yengesinin yanında sığıntı gibi yaşamak Hayri'ye feci koyuyordu. O kadar ağırına gidiyordu ki aklına geldikçe ciğerine sivri bir şey saplanıyordu. Daha da kötüsü dayısı günün birinde bunları evden atacak diye ödü kopuyordu. Geceleri kabuslar görüyordu. İki göz evin bir gözü dayısıyla yengesine aitti. Hayri ile anası salonda yere döşek serip uyurdu. Böyle burun buruna yaşanan bir hayatta nefes alacak yer yoktu. Beş dakika yalnız kalıp kafa dinleme imkan yoktu. Hele dört kişi zor sığarken Allah korusun beşinci kişiye kesinlikle yer yoktu. Neyse ki dayısıyla yengesinin çocuğu olmuyordu. Hiç konuşulmamıştı ama olmuyordu herhalde. Yoksa yengesi çoktan doğururdu ve çocuk doğar doğmaz... Hayri anısını kapının önüne koyu verirlerdi. Tıpkı İstanbul'da hurdacıdaki bisiklet gibi. Dayısının anlattığına göre öyle aylarca kalmıştı kapının dibinde. Yağmurun altında çürümüştü de bir Allah'ın kulu dönüp bakmamıştı. Böyle şeyler düşündüğünü bir duyan olsa şüphesiz Hayri'yi aklını başına toplamasını nasihat ederdi. ''Ayıp ediyorsun'' derdi. ''Dayın seni kendi oğlu gibi seviyor. Yengen desen ağzı var, dili yok. Camdaki sineye bile kıyamaz. Bugüne kadar ne kötülüklerini gördün.'' Ama öyle değildi işte. Şu hayatta her şey bir saniyeye değişiverirdi ve anasıyla birlikte kendilerini kapının önünde yağmurun altında buluverirlerdi. Onlara da bir Allah'ın kulu dönüp bakmazdı.